Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Hayatı. Yararlanılan eser Salih Suruç'a ait. 9. bölüm. Selamünaleyküm. Değerli dinleyenlerimiz, bir evvelki bölümde 1. Akabe Biatı olmuştu, hatırlayın. İslam doğru Medine'de parlamaya devam etmişti. Daha önce 6, sonra 12 derken Medine'de Müslüman olanların sayısı artmaya devam ediyordu. Aylar geçti. O senenin hac mevsiminde yani 622 yılında Kur'an muallimi olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu an hem Medine'deki İslami gelişmeyi hem de Hac etme görevini yapmak için Evs ve Hazreç kabilelerine mensup ikisi kadın 75 kişiyle beraber Mekke'ye geldi. Bunları temsilen bir grup, Mescidi Haram'da amcası Hazreti Abbaslı oturan Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanına geldiler ve şu teklifte bulundular: Ya Rasulallah, biz oldukça kalabalığız. Seni yanımıza almak. Size yardımcı olmak, uğrunuzda canımızı feda etmek, şahsımızı koruduğumuz gibi her şeyden Allah'ın izniyle seni korumak istiyoruz. Bu hususta sizinle daha geniş konuşabilmek için nerede buluşalım? Efendimiz yine Akabe'de buluşmayı uygun gördü. Bu buluşma gece yarısı olacak ve kimseye duyurulmayacaktı. Hatta Karagahlarından ayrılırken dikkatleri çekmemek için küçük küçük gruplar halinde Akabe'ye geleceklerdi. Medine'li Müslümanlar bu talimat gereği gece yarısı hiç kimseye hissettirmeden ve kimsenin dikkatini çekmeden Akabe yanındaki vadide bir araya geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde Buraya o zaman Müslüman olmamış amcası Hazreti Abbas'la geldi. Hazreti Abbas'ın maksadı, yeğenini bu önemli meselede yalnız bırakmamak, yapılanları veya verilen sözleri görmek, işitmekti. Önce Hazreti Abbas söz aldı. Medineli Müslümanlara hitaben Allah Resulünü koruma hususunda, kendilerine güvenleri varsa bu işe girişmeleri yok. Eğer böyle bir durumları yoksa, daha şimdiden bu işten vazgeçmeleri gerektiğini belirten bir konuşma yaptı. O esnada, Medineli Müslümanların önderi durumunda olan Esad bin Zürare radıyallahu an, Efendimizden konuşmak için izin istedi. İzin verildi. Dedi ki, ''Ya Resulallah, her davetin bir yolu var. Sizler bunu daha iyi biliyorsunuz. O yol ya kolay bir yol olur ya da zor. Bugün sizin yaptığınız davet, insanların çok zor kabul edecekleri çetin bir davettir. Siz bizi takip ettiğimiz dini bırakmaya ve kendi dininize tabi olmaya davet ettiniz. Bu çok zor, çok güç bir iş. Biz buna rağmen bu teklifi kabul ettik. Biz yurdumuzda şerefli ve her tecavüzden korunmuş, orada değil kavminden ayrılan ve amcaları tarafından düşmanlarına teslim edilmek istenilen bir zatın, hatta kendimizden başka hiç kimsenin de hakim olmak için göz dikemeyeceği bir cemaattik. Çok rahattık. Bu çok zor bir iş olduğu halde, işte biz sizin bu yoldaki teklifinizi kabul ettik. Halbuki bütün bunlar Allahu Teala doğru yolu bulma azmini ve sonunda hayra ulaşma ümidini ihsan etmedikçe insanların hiç hoşuna gideceği şeyler değildi. Fakat biz bunları dilimizle ikrar, kalbimizle tasdik, ellerimizi uzatmak suretiyle kabul ettik. Allah'tan getirdiklerine bilerek ve inanarak sana biat ediyoruz. Biz Rabbimize ve Rabbine biat ediyoruz. Allah'ın kudret eli ellerimizin üzerindedir. Kanlarımız kanınla, ellerimiz elinledir. Kendimizi, evlatlarımızı, kadınlarımızı nasıl esiriyor, koruyorsak, aynı şeylerden seni de esiri giyeceğiz, koruyacağız. Eğer bu söylediğimiz ahdi bozarsak, Allah'ın ahdini bozan o bedbaht insanlar olalım. Ya Resulallah, kendin için arzu ettiğin ahdini bizden al. Rabbin içinde istediğin şartı koş. İki cihan güneşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce onlara Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler okudu. Onları Allah'a davet, İslamiyet'e teşvik ettikten sonra istediği hususları şöyle sıraladı. Yüce Allah için size söyleyeceğim şartım şu, ona hiçbir şeyi eş ve ortak koşmadan ibadet edin. Namazınızı kılın, zekatınızı verin. Kendim için isteyeceğim şey şu. Allah'ın peygamberi olduğuma buna şehadet edin. Kendinizi, çocuklarınızı ve kadınlarınızı koruduğunuz şeylerden beni de koruyun. Bu sırada Abdullah bin Revaha radiyallahu anh. ''Ya Resulallah'' dedi, ''Bunları söylediğimiz gibi, tam sizin anlattığınız gibi yaparsak, bize ne var?'' ''Cennet var'' buyurdular. Sonra, ''Ya Resulallah, sana ne yolda biat edelim, nasıl söz verelim?'' diye sordular. Efendimiz Aleyhisselam da, ''Allah'tan başka ilah bulunmadığına, ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet getirerek, namazı kılacağınıza, zekatı vereceğinize, neşeli veya neşesiz zamanlarınızda sözlerime itaat edeceğinize, emirlerime tamamıyla boyun eğeceğinize, darlıkta da, varlıkta da, muhtaçlara yardımda bulunacağınıza, Hiçbir kanayıcının kanamasından korkmaksızın Allah yolunda, Allah için hak ve gerçeği söyleyeceğinize, iyiliği emredip kötülükten alıkoyacağınıza biat edeceksiniz. Bana kesin söz vereceksiniz. Şahsıma gelince, bana her yönden yardım edeceğinize yanınıza vardığım zaman ''Kendinizi, kadınlarınızı, çocuklarınızı nasıl esirgeyip koruyorsanız, beni de o şeylerden esirgeyip koruyacağınıza kesin bir söz vermelisiniz.'' buyurdu. Bundan sonra aranızdan her hususta kavimlerinin benim yanımda temsilci olacak on iki kişi seçin. Musa aleyhisselam da İsrailoğullarından 12 temsilci almıştı buyurdu. Böylece Medineli Müslümanlar Hazreç kabilesinden dokuz, evsilerden de üç temsilci seçtiler. Bu temsilcilerin hepsi de Medine'nin ileri gelen, hatırı sayılan kimseleriydi. Aynı zamanda bu seçilen zatların hepsi okuma yazmayı biliyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu on iki temsilciyi seçtikten sonra Esad bin Zürare hazretlerini de seçilen on iki temsilcinin başkanı tayin etti. Bundan sonra Efendimiz aleyhisselam mübarek elini uzattı. Medineliler teker teker biat ettiler. Sadece orada bulunan iki kadın vardı, iki kadına Efendimiz aleyhisselam elini vermedi onları da kendisine biat etmiş kabul etti. Yapılan biat bir manada Medineli ve Mekkeli Müslümanlar arasında bir ittifak oluyordu. Gecenin karanlığında çağrılanların dışında kimsenin göremeyeceği tenha bir yerde olmuştu. Buna rağmen biat biter bitmez kulaklarına bir ses geldi. Ey Kureyş! Muhammed ile atalarının dininden çıkmış Medineliler, sizinle savaşmak için toplanıp sözleştiler. Dikkat edin. Gecenin karanlık ve sükutunu yırtan bu ses kimindi? Ve bu ses nereden geliyordu? Herkes merak içinde. Bu ses sanki Münebbih bin Haccacın sesine benziyordu. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu ses üzerine derhal konak yerlerinize dönün buyurdu. O sırada Medineli Abbas bin Ubade radiyallahu an ya Resulallah isterseniz sabah olur olmaz kılıçlarımızı kınından sıyıralım ve Mina'da bulunan halkın üzerine yürüyelim. Onları kılıçtan geçirelim dedi. Ancak efendimiz henüz sabır silahını kullanmakla vazifeliydi. Hayır, hayır buyurdu. Bize henüz bu şekilde hareket etmemiz emir olarak verilmedi. Hepiniz yerlerinize dönün. Bunun üzerine o gece vakti Medineliler konak yerlerine gittiler. Sabah oldu. Bu durumu sezmiş olan Kureyşli müşrikler kendilerince mahiyeti henüz meçhul bulunan hadiseyi merak ediyorlardı. Acaba ne konuştular? Hangi kararları aldılar? Neye karar verdiler? Kendileri gibi putperest olan Medinelilerden sordular. Ancak onların böyle bir meseleden haberleri yoktu. Medineli Müslümanlar zaten konuşmuyor, bilgi vermiyorlardı. Kureyşli müşrikler bu sefer Abdullah bin Übey bin Selül'e gittiler. O da aynı şekilde bu büyük bir iştir. Böyle bir şey olmamıştır. Söylenenler bence boştur. Kalmim bana böyle bir şey danışmadı. Onlar deyken bana danışmadan hiçbir iş yapmazlardı. Bu koca bir yalandır dedi. Bunun üzerine Kureyşliler Medineli putperestlerin bu hususta herhangi bilgileri olmadığı kanaatine vardılar. Eğer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sakın buraya gelirken buraya geleceğinizi başkasına duyurmayın dememiş olsaydı belki de diğerlerinin de haberi olacaktı ve İslamiyet'in o ilk yılları için büyük bir tehlike ortaya çıkacaktı. Hac mevsimi sona erdi ve Medine'li Müslümanlar da yurtlarına geri dönmek üzere yola koyuldu. Medineli Müslümanların Mekke'den ayrılışlarından az bir zaman sonra müşrikler böyle bir anlaşmanın cereyan ettiğini öğrendiler. Derhal Müslümanları takibe koyuldular. Ancak Medineliler çoktan o civardan gitmişlerdi. Sadece iki kişiyi yakalayabildiler. Saad bin Ubade ve Münzir bin Amr radiyallahu anh. Bu iki zat her nasılsa o Medine kafilesinden geri kalmışlardı. Daha sonra Münzir Hazretleri bir yolunu buldu ve ellerinden kurtuldu. Müşrikler sadece Sa'd bin Ubade radıyallahu anı getirebildiler. Kendisine konuşturmak için bir sürü işkenceye tabi tuttular. Sonunda Sa'd bin Ubade radıyallahu an Kendisini daha evvelden tanıyan ve Medine'den geçerken evinde misafir olan, iki müşrik tarafından himaye alındı ve bu işkencelerden kurtuldu. Yurtlarına dönen Medine'li Müslümanlar, artık dört gözle muhacirleri ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bekliyorlardı. O akabe biatları ve anlaşmalar, Müslümanlar önünde yepyeni, emniyetli bir saha açıyordu. İnançlarını burada serbestçe söyleyebilecekler, ibadetlerini yapabilecekler, dinlerini korkmadan, çekinmeden yayabileceklerdi. Çünkü Medine'nin iki güçlü kabilesi olan Evs ve Hazreç, onlara kucak açmıştı ve söz vermişti. Müşrikler, Müslümanların bu emniyetli yere göç edeceklerinden endişe duyuyorlardı. Mekke'de oldukça nazik bir dönem yaşanıyordu. Efendimiz Aleyhisselam'ın Medinelilerle anlaşma aktettiğini duyan o müşrikler, Müslümanlara karşı olan zulümlerini, işkencelerini arttırarak devam ettirmişti. En kolay anlatım belki de şuydu. Mesele o an adeta ölüm kalım meselesiydi. Bir Müslümanın neredeyse nefes almaması için ellerinden geleni yapıyorlardı. Mekke'de hayat onlar için bir azaptı. Müslümanlar bu sıkıntılı ve acı durumlarını Efendimiz'e söylediler. Hicret için izin istediler. Çünkü Medine rahattı. Efendimiz ilk önce kendisine böyle bir müsaadenin henüz verilmemiş olduğunu belirtti. Birkaç gün geçti, sevinç içinde hicret müsaadesinin verildiğini Müslümanlara şöyle anlattı. Sizin hicret edeceğiniz yurdun iki kara taşlık arasında hurmalık bir şehir olduğu bana gösterildi. Mekke'den ayrılmak isteyen oraya gitsin.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 hayatta kalmaya imkan vermeyecek bir dereceye ulaşınca, hicrete izin verdi Efendimiz. Müslümanlara bazı uyarılarda bulundu. Hicret ederken, dikkatli olun, tedbirli olun diye. Müşriklerin dikkatini çekmemek için, küçük gruplar halinde yola çıkmalarını tavsiye etti. Nihayet, Mekke'den yola çıktılar. İkişer bazen, birer kişi olmak üzere. Gruplar halinde Medine'nin yolunu tuttular. İşin farkına varan Mekkeli müşrikler, görebildiklerini ve yakalayabildiklerini geri çevirmeye başladılar. İslam'dan vazgeçirmek için her türlü çağrıya başvuruyorlardı. Öyle ki, gerektiğinde kadınları kocalarından ayırıyor ve kocalarıyla beraber göç etmelerine karşı çıkıyorlardı. Bazıları da hapsi boyluyordu. Aklı hayale gelmeyecek, her türlü eziyet ve işkencelerle hicret etmesin diye tüm Müslümanları kınıyor, dövüyor, eziyet ediyorlardı. Lakin Müslümanlar kararlarını vermiştiler. Hangi engel olursa olsun, sonu nereye giderse gitsin, onlar hicret etmeye kararlıydılar. Gizli gizli bu zorluklar altında Müslümanlar hicret ederken gizli hicret etmeyen biri vardı. Hazreti Ömer (radıyallahu an) Kılıcını kuşandı, yayını, oklarını, mızrağını aldı, Kabe'ye gitti. Açıkça Kabe'yi yedi sefer tavaf etti ve orada bulunan müşriklerin ele başlarına bakarak şöyle seslendi. İşte ben de dinimi korumak için Allah yolunda hicret ediyorum. Karısını dul bırakmak, anasını ağlatmak, çocuklarını öksüz bırakmak isteyen varsa şu vadide önüme çıksın. Hiçbir müşrikten ses çıkmıyor. 20'ye yakın Müslümanla gündüz ortasında Medine'nin yolunu tuttu. Müşriklerden hiçbiri arkalarına düşme cesaretini gösteremedi. Böylece birkaç ay içinde Müslümanların büyük bir kısmı Medine'ye yerleşmişti. Geride Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekir an, Hazreti Ali radıyallahu an ve yola çıkacak parası dahi olmayan yoksul olanlar, hasta olanlar, ve müşrikler tarafından hapsedilenler kalmıştı. Efendimiz Aleyhisselam da hicret etmek istiyordu lakin bu hususta herhangi bir izin gelmemişti. Medine'ye bakalım. Medine bir huzur memleketiydi artık. Hicret eden Müslümanlar arttıkça artıyordu. Evs ve Hazreç kabileleri gelenleri çok güzel karşıladılar. Kendilerine yer gösterdiler, yiyecek verdiler, barındırdılar. Evli muhacirler, evli Medineli Müslümanlar tarafından misafir edildi. Bekar gelenlerse Kuba'da oturan bekar sahabe, Sa'd bin Hayseme radıyallahu anın misafiri oldu. Öte taraftan, Kureyş müşrikleri, Hicret eden Müslümanların Medineli Müslümanlar tarafından korunduklarını, yardım ettiklerini, onlarla birleşip kuvvetlendiklerini görünce daha da bir telaşlandılar. Hele Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de bir gün hicret edip başlarına geçeceğini, kendilerine karşı savaşabileceğini ve gerektiğinde Şam ticaret yollarını bile kesebileceğini düşündüler Telaşları büsbütün arttı. Derhal bir çözüm yapmaları, çözüm yoluna gitmeleri gerekiyordu. Bu sebeple darın Nedve'de toplandılar. Bu sırada düzgün giyimli, cin bakışlı bir ihtiyarın kapıda dikilip durduğunu gördüler. Tanımıyorlardı bu adamı. ''Sen kimsin?'' diye sordular. Necitli bir ihtiyarım ben, dedi adam. Böyle bir toplantının yapılacağını duydum. Ben de katılıp fikirlerimi söylemek istedim. Uygun görüp görmediğim tedbirler hususunda benim de fikirlerim var dedi. Kureşlilerin canına minetti zaten. Tamam gir dediler. Aslında o ihtiyar insan suretine girmiş şeytandı. Yüz Kureyşli vardı, içerdi. Alınacak karardan hemen haberleri olmasın diye, oğullarından sadece İslam düşmanı Ebu Leheb gelmişti. Ve toplantı başladı. Acaba Muhammed için sallallahu aleyhi ve sellem, ne gibi bir tedbir almamız lazım? Herkes fikrini söylesin. Ondan nasıl kurtulacağız? Bazıları, onu zincire vuralım, hapsettirelim dediler. Ne bir ihtiyar suretine girmiş olan şeytan, Hayır dedi, vallahi bu görüşünüz uygun değil. Siz onu hapsedecek olursanız, bunu duyan arkadaşları üzerinize yürürler. Onu elinizden çeker alırlar. Bu sefer propaganda yaparlar. ''Size galip gelirler. Başka bir tedbir düşünün.'' dedi. Kabul ettiler. Doğru dedi dediler. ''Onu aramızdan, memleketimizden sürelim çıkaralım. Aramızdan ayrıldıktan sonra nereye giderse gitsin.'' O ne ciddi ihtiyar tekrar söz aldı. ''Hayır, hayır. Vallahi bu düşünceniz de yanlış. Onun sözünün güzelliğini, tatlılığını... Ve tebliğ ettiği şeylerin, insanların kalplerine hakim olduğunu, Bilmiyor musunuz, görmüyor musunuz bunu? Onu aranızdan kovacak olursanız, O da Arap kabileleri arasında, Taraftar bulur kendine. Sonra gelir, sizi mahveder dedi. Sonunda Ebu Cehil söz aldı. Vallahi dedi, Ben onun hakkında, Hiçbir zaman düşünemeyeceğiniz bir tedbir düşündüm. ''Nedir o?'' dediler. Ebu Cehil, ''Onu öldürmekten başka çare yok. Bunun için de aramızda her kabileden güçlü kuvvetli birer kişi seçelim. Kuvvetli delikanlılar olsun. Sonra onların her birine keskin mi keskin bir kılıç verelim. Hepsi birden odaya girsinler, onu öldürsünler.'' Nasıl olsa... Kimin öldürdüğü belli olmaz. Hem de ondan kurtulmuş oluruz. O halde Haşimiler bütün kabilelerle çarpışmayı göze alamazlar. Onlar da vereceğimiz diyete razı olurlar. Biz de diyetine öder meseleyi hallederiz dedi. Necitli ihtiyar kılığına girmiş olan şeytan bile şaşırdı ve ileri atıldı. Evet evet en doğru fikir, güzel bir çare budur, dedi. Böylelikle diğerleri de Ebu Cehil'in bu görüşünü kabul ettiler ve dağıldılar. Kureyş müşrikleri bu kararı ala dursunlar, hicret emri verilmişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Ebubekir Radiyallahu an'ın evine her gün sabah veya akşam giderdi. Fakat hicret emrini aldığı gün öğle vakti sıcağında adeti olmadığı bir saatte başına güzelcene sardı ve onun evine gitti. Hazreti Ebubekir şaşırdı. Vallahi Resulullah bu saatte hiç gelmezdi. Bu girişinde mutlaka bir iş var dedi. Sonra içeriye buyur etti, minderinin üzerine oturttu. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah, ne haber var? diye sordu. Efendimiz, Yüce Allah bana Mekke'den çıkmaya ve Medine'ye hicret etmeye izin verdi buyurdu. Hazreti Ebubekir radıyallahu radiyallahu anh, Merakla senin refakatinle şereflenecek miyim ya Resulallah deyince evet buyurdular. Sevinç gözyaşlarına boğuldu Hazreti Ebubekir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebubekir radiyallahu an Medine'ye kadar kendilerine kılavuzluk etmek üzere henüz müşrik olan lakin güvenilen Sözünde durmasıyla tanınan biri olan Abdullah bin Üreykit'le anlaştılar. İki binit devesini kendisine teslim ettiler. Üç gece sonra Sevr Dağı eteğinde buluşmak üzere sözleşmiş oldular. Bundan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi evine döndü. Bu sırada vahiy meleği Cebrail aleyhisselam geldi. Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin kararına bildirdi ve başvuracağı tedbiri şöyle açıkladı. Şimdiye kadar yattığın yatağında bu gece yatma. Bunun üzerine Efendimiz Hazreti Ali çağırdı. Yatağımda bu gece yat, uyu. Şu yeşil, geniş abah hırkamı da üzerine ört. Korkma, sana hiçbir zarar erişmeyecektir. Ayrıca Hazreti Ali'ye, kendisine teslim edilen emanetleri, sahiplerine verinceye kadar Mekke'de kalmasını da emretti. Çünkü, Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem lakabını verdikleri efendimize son derece güveniyorlardı. En kıymetli eşyalarını saklayamamaktan korktukları için ona teslim ediyorlardı. Hatta çoğu müşrikti. Düşünün. Müşrik olmalarına rağmen, aynı dine inanmamalarına rağmen onun ne kadar güvenilir olduklarını biliyordu. Müslümanlar güvenilirdi. Ve en güvenilir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. O emanetleri kime teslim edeceğini aktardıktan sonra oradan ayrıldı. Ve müşrikler o planları gereği her kabileden seçilmiş eli kılıçlı iki yüze yakın müşrik gecenin belli bir vaktinde Efendimiz'in evinin önünde toplandılar. İçlerinde kimler yok ki? Ebu Cehil mi istersiniz? Ebu Leheb mi istersiniz? Ümeyye bin Halef mi istersiniz? Tüm azılılar ele başları içeride. Bekliyorlar. Hava yavaşça aydınlanıyor. Efendimiz aleyhisselamın evin içinden çıkmasını bekliyorlar. Zira onların bir adeti var. Bir adamı evinin içinde öldürmek korkaklığın en adisi sayılırmış. O yüzden o kişinin dışarıda öldürülmesi gerekmekteymiş. Ve bir mucize oldu. Kendi yatağında yatmayan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eli kılıçlı katillerin Hani Sadet'inin etrafını sardıkları sırada evinden çıktı. Yerden aldığı bir avuç toprağı başlarına attı ve Yasin Suresi'nin ilk 8 ayetini okudu. Allahu Teala'nın izniyle hiçbiri onları göremedi ve içlerinden çıkıp gitti. Bir hayli zaman geçmişti yanlarına bir hemşehrileri uğradı. Siz dedi, burada ne bekleyip duruyorsunuz? E biz Muhammed'i bekliyoruz dediklerinde sallallahu aleyhi ve sellem, o dedi, sizin başınıza toprak gibi bir şeyler saçtı, içinizden çıktı gitti ve hayli vakit oldu. Hele bir kere üstünüze başınıza baksanıza, dedi, gözü dönmüş katillerle adeta Alay etti. Birbirlerinin üzerine baktılar gerçekten, üzerleri toz toprak içindeydi. Farkına bile varmamışlardı. Bu işe şaşırıp kaldılar. Derhal, hani saadetin içerisine girdiler. İçeride birinin, abaya sarınıp bürünerek yattığını görünce, işte dedi, burada yatıyor. Beklemeye devam ettiler. Tam olarak hava aydınlanıncaya kadar. Sabahleyin, Hazreti Ali'nin radiyallahu an yataktan doğrulup kalktığını görünce bütün bütün şaşırdılar. Vallahi dediler, bize o adamın söylediği doğruymuş, bizim yanımızdan geçmiş de haberimiz olmamış. Sonra Hazreti Ali'ye, o nerede diye sordular. Hazreti Ali Efendimiz, bilmem diye cevap verince, hayrette kalıp ne yapacaklarını şaşırdılar. Cenab-ı Hak, bu olayı Enfal suresinin 30. ayetinde anlatıyor. Hani bir zamanlar, o küfredenler, seni tutup bağlamaları, ya seni öldürmeleri, yahut seni yurdundan zorla çıkarmaları için,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 Hazreti Ebubekir radıyallahu anın evine gitti. Acele hazırlandılar ve bir darce bir miktar azık koydular. Ardından Ebubekir radıyallahu anla beraber küçük kapıdan çıkarak Mekkenin aşağısındaki Güneybatısına düşen Sevir Dağına doğru yola çıktılar. Hazreti Ebubekir radıyallahu an efendimiz aleyhisselam'ın bazen önüne geçiyordu yolda, bazen arkasına, bazen sağına geçiyor, bazen soluna geçiyor. Efendimiz: "Ya Ebubekir, niçin böyle yapıyorsunuz?" diye sorunca, "Ya Resulallah, önünüzü, arkanızı gözetlemek, sizi korumak için yapıyorum." dedi. nihayet cuma gecesi sevr mağarasına vardılar. Mağara çok ıssızdı. Önce Hazreti Ebubekir içeri girdi. Yeri güzelce temizleyip düzeltti. Mağaradaki delikleri üzerindeki kıyafetini yırtarak tıkadı. Bu yetmeyince geriye kalan tek bir delik vardı, o deliğe de ayağını dayadı. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i içeriye davet etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içeriye girdi ve mübarek başını Sıddık-ı Ekber radiyallahu dizine dayayarak biraz istirahat etti. Az sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu an deliğe dayadığı ayağında müthiş bir acı hissetti. Bir yılanın ısırığı olduğunu anladı. Fakat delikten ayağını çekemiyordu. Hatta kainatın efendisi uykudan uyanabilir diye yerinden hiç kımıldayamadı bile. Ama canı öylesine acıyordu ki Gözlerinden ister istemez yaşaktı. Canı yanıyordu. Akan gözyaşlarının birkaç damlası mübarek yüzlerine damlayınca, Resul-i Kibriya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyandı. ''Ne var ya Ebu Bekir?'' diye sordu. ''Ya Resulallah, ayağımı bir şey soktu da ama mühim değil.'' Anam babam sana feda olsun dedi. Efendimiz yılanın soktuğu yeri mübarek tükrüğiyle mesetti. Allahu Teala'nın lütfuyla acısı da gitti, yarası da geçti. Bir mucize daha. O anda Allah'ın emriyle bir örümcek geldi mağaranın ağzına Kocaman bir ağ yaptı. Bir çift güvercin geldi, Hemen yanına kondu, Orada yuvalandı. Sanki iki nöbetçi gelmişti. Müşrikler sağda solda arıyorlardı, Hiçbir yerde bulamadılar. Derhal Mekke'nin her evi Didik didik aranacaktı. O da yok bulamayınca bu sefer tellal çağırdılar. Ebubekir'i veya Muhammed'i bulanlar, onları öldürenler, haber verenler. Duyduk, duymadık demeyin. Yüzde ve alacaksınız. İçlerinde ne kadar hırsız, gözü dönmüş yaramaz adam varsa bu ilanı duyar duymaz kimi eline kılıç aldı, kimi sopasını Mekke'nin dışına çıktılar. Koş durup duruyorlar çölde. Arayıcılar yanlarına müdlic oğullarından iz takip eden iki kişiyi de aldılar. Nihayet izleri buldular. Takip ede ede gelip Sevr Dağı'nın eteklerine dayandılar. İzcilerden biri vallahi dedi onlar şu mağaradan ileri geçmemişler. Yani buradalar. İz burada kesiliyor. Öteki izci de geldi. Evet dedi, doğru söylüyor. İzler burada bitiyor. İçlerinden bir kısmı Ümeyye bin Halef'le beraber mağaranın ağzına kadar geldiler. Şimdi mağaranın içine bakalım. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebubekir radıyallahu an onları görüyor fakat müşrikler onları göremiyordu. Bir ara Hazreti Ebubekir telaşa kapıldı, üzüldü. Kendisi için değil. Ya Resulallah dedi. Beni öldürseler de gam çekmem. Ben nihayet bir ferdim ama Allah göstermesin. Sana bir zarar ve ziyan eriştirecek olurlarsa bu, bütün ümmetin helakine sebep olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tam bir teslimiyet içerisinde, ''Üzülme, Allah bizimle beraberdir.'' buyurdu. Hazreti Ebubekir radıyallahu efendimiz yine ey efendim dedi. Onlardan birisi şimdi eğilse ayaklarının dibine bakı verse bizi görecekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine emin bir şekilde teslim olmuş bir şekilde ya Ebu Bekir. İki kişinin üçüncüsü Allah olursa sen akıbetin ne olacağını zannediyorsun, yakalanacağımızı mı zannedersin buyurdu. Sonra dua etti. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de de geçmektedir. İşte Tevbe Suresi 40. Ayet Eğer siz Resulüme yardım etmezseniz, hatırlayın ki kafirler onu Mekke'den çıkardıkları zaman bizzat Allah ona yardım etmişti. Yine de o nusretini esirgemez. O öyle bir zamandı ki Resulullah ancak ikinin ikincisinden ibaretti. Bir tek yanında Ebu Bekir vardı.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 Manevi ordularla teyit etmiş, Kafirlerin kelimesini, küfürlerini alçaltmıştı. Allah'ın kelimesi çok yücedir. Allah mutlak galiptir. Yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Sevr mağarasına oldukça yaklaşan müşrikler şu mağarayı arayalım, didik didik edelim dediler. İçlerinden biri mağaranın ağzına geldi. Fakat içeri girip bakma lüzumunu hissetmedi. Sordular, niçin içeri girmedin? Baksanıza mağaranın ağzında iki yabani güvercin var. İşte yuva kurmuşlar orada olduklarına asla ihtimal vermem. Azılı müşrik Ümeyye bin Halef arkadaşlarına hiddetli hiddetli şöyle seslendi. Hala mağaranın orada ne dolaşıp duruyorsunuz? Orada örümceğin ağ bağladığını görmüyor musunuz? Bu ağ belki de 50 yıldır burada. Böylelikle Allahu Teala kalplerine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 Onların Mekke civarından uzaklaşmış olduklarına kanaat getirecek ve bir derece takiplerini gevşetmiş olacaklardı. Nitekim öyle de oldu. Mağarada gizlendikleri zamanda Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah aldığı talimat üzere gündüzleri Kureyşliler arasında dolaşıyor, ne konuştuklarını, neler düşündüklerini Öğrendikten sonra geceleri mağaraya geliyor haber veriyordu. Geceyi orada geçiriyor, aydınlık tamamıyla etrafı sarmadan Mekke'ye geri dönüyordu. Diğer taraftan, Hazreti Ebu Bekir'in kölesi Amir bin Fuhayre de, o civarda koyunlarını gülüyor, hem Abdullah'ın izlerini yok ediyor, hem de onlara süt götürüyordu. Böylece üç gün, Üç gece geride kaldı. Kureyşlilerin Resul Ekrem ve Hazreti Ebubekir hakkında arama gayretleri artık gevşedi. Bu arada daha evvel kararlaştırıldığı üzere kılavuz olarak tutulan Abdullah bin Ürekid de kendisine teslim edilen iki deve ile birlikte kendi devesi de yanında olarak Pazartesi günü seher vakti. Sevr dağı'nın eteğinde göründü. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve beraberindekilere yol azı olarak bir koyun kesilmiş eti pişirilmişti. Hazreti Ebubekir radıyallahu anın kızı Esma radıyallahu anha bunu bir darca koyup bir tulum suyla birlikte mağaraya getirdi.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 Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Esma'ya cennette iki kuşak var buyurdu. Bu sebeple Hazreti Esma'ya radiyallahu anha Zatün-nitakayn iki kuşak sahibi de denilmiş. Böylelikle Rebü'yle velayının dördüncü günü yine pazartesi gününe dek geliyor oradan ayrıldılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğup büyüdüğü mübarek şehirden ayrılıyordu. Aşağısından geçerken, hezre ve mevkisinde devesini durdurdu. Kutsi beldeye mahsun mahsun baktıktan sonra, Vallahi sen Allah'ın yarattığı yerlerin en hayırlısı, Allah katında en sevgili olanısın. Bana senden daha sevgili, daha güzel yurt yoktur. Çıkarılmaya zorlanmış olsaydım, zorlanmamış olsaydım, senden asla ayrılmaz, senden başka yerde yurt ve yuva tutmazdım. Dedi. Bunun üzerine, Cenab-ı Hak, Habibi edibini teselli eden, şu ayeti inzal buyurdu. Kasas suresi, 85. Ayet Elbette, o Kur'an'ın tebliğini üzerine farz kılan Allah, seni yine döneceğin yere, Mekke'ye döndürecektir. Müşriklerin takibini zorlaştırmak için, Medine'ye herkesin gittiği yoldan değil de, farklı bir yoldan gittiler. Salı günü öğleye kadar durup dinlenmeden, Deve sırtında yol katettiler. Salı günü öğle üzeri, Bir gölgelikte biraz dinlenmek için konakladılar. Uzakta bir çoban gördüler. Çobanın koyunundan sağdığı sütü alıp içtiler. Yolculuk esnasında, garip hadiseler cereyan ediyordu. Yanına varıp süt istedikleri bir çoban onlara, yanımda diyecekti, süt verecek şu küçücük keçiden başkası yok. Fakat o da hamile oldu ve sütü tamamen çekildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, elini keçinin memelerine uzattı. Mübarek elleriyle, Onları sığadı ve dua etti. Memeler anında sütle doldu. Sağılan sütü hepsi kana kana içti. Hayretler içinde kalan çoban, Allah aşkına sen kimsin? Şimdiye kadar senin gibisine rastlamadım deyince, kim olduğumu söylerim. Ama gördüğünü, duyduğunu gizli tutmak şartıyla dedi. Olur söz dedi çoban. Ben, Allah'ın Resulüyüm. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İşte o çoban o çoban Müslüman oldu. Bir soru sormuştu. Senin ismini ben duydum. Demek Kureyş'in yolunu sapıttı dedikleri zat sensin öyle mi dedi? Onlar böyle mi söylüyorlar buyurdu efendimiz? Evet öyle söylüyorlar ama ben şehadet ederim ki sen bir peygambersin getirdiğinde haktır dedi ve İslamiyet de şereflendi. Sizinle geleyim dedi. Lakin senin buna bugün gücün yetmez. Benim muvaffak olduğumu haber aldığın zaman gelirsin bize katılırsın buyurdu Efendimiz. Sonra Kudeyt mevkiine geldiler. Orada oturan Ebu Mabed'in çadırı önünden geçerken, satın almak maksadıyla, hurmanız veya yiyecek bir şeyiniz var mı diye sordular. Ebu Mabed o anda orada yoktu. Hanımı, Atike Ümmü Mabed, hayır dedi, yiyecek bir şeyimiz yok. Efendimiz aleyhisselam, bir tarafta zayıf bir keçi gördü. Bunda süt yok mu dedi. Ümmü Mabed, Görüyorsunuz onun vücudunda kan bile yok. Nereden süt verecek dedi. İzin verir misiniz? Sağabilir miyim deyince peki dedi. Onda süt bulursan sağ ver. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gidip keçinin beline elini sürdü, memesini de mübarek eliyle mesetti. Sonra besmele çekti. Ardından ''Bir kap getiriniz, sağınız.'' buyurdu. Şaşırdılar. Ümmü mabet o kadar şaşkın ki, kocaman kap doldu. Önce Ümmü mabede sonra da orada bulunanlara doyuncaya kadar içirdiler. En sonunda kendileri içtiler. Tekrar sağdılar, tekrar içtiler. Nihayet, üçüncü defa sağıp, onu Ümmü Mabed'e bıraktılar. Az sonra kocası geldi. Kap içindeki sütü görünce bu ne diye sordu. Ümmü Mabed, buraya mübarek bir zat geldi. Şöyle şöyle söyledi, keçiyi böyle böyle sağdı dedi. Olup bitenleri anlattı. Kocası Ebu Mabed, hanım bunda bir hikmet var. O zatın şekli ve siması nasıldı dedi. Ümmü Mabet, orta boylu, kara kaşlı, kara gözlü ve gayet nurani yüzlüydü, dedi. Bunun üzerine Ebu Mabet, vallahi dedi, bu senin tarif ettiğin zat, Kureyş içinde zuhur eden peygamberdir. Burada ilginç bir bilgiyi de verelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o süt sağdığı keçi var ya onu kesmeyin diye emir vermişti. Bu emri alan ümmü mabet yıllar sonra ne dedi biliyor musunuz? Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem memesini messettiği o keçi Hz. Ömer radıyallahu anın hilafetinde meydana gelen hicretin 18. yılındaki kıtlık ve kuraklığa kadar sağ kaldı. Yeryüzünde hayvanlar yiyecek bir şey bulamazken, biz onu sabah da akşam da sağardık dedi. Medine'li Müslümanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye gelmek üzere yola çıktığının haberini aldılar. Bunun için her gün sabah namazından sonra Harre denilen ve etrafı rahatça görebilecekleri yere çıkıyorlar. Öğle sıcağı basıncaya kadar yolunu heyecanla bekliyorlardı. Yine bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi uzun uzun beklemişler. Gelmediğini ve etrafında şiddetli sıcaklığın bastığını görünce evlerine geri dönmüşlerdi. Bu sırada bir işi için evinin damına çıkmış olan bir Yahudi, beyazlara bürünmüş birkaç kişinin çölün sıcağında serap ve sisleri yara yara germekte olduğunu gördü. Müslümanların Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem günlerden beri beklemekte olduğunu biliyordu. Kendini tutamayarak, ''Ey Arap topluluğu, işte beklediğiniz davetliniz geliyor.'' dedi. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyordu. Bu müjde Medine sokaklarında şimşek gibi çaktı. Şehir bir anda bayram havasına büründü. Çünkü... İnsanlığa huzur ve saadet sunan zat geliyordu. Doğru yolu gösteren Allahu Teala'nın en sevdiği kulu ve resulü geliyordu. Müslümanlar derhal silahlandılar. O tarafa koşturup durdular. Karşılayıcılar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir hurma ağacının gölgesinde dinlenirken kavuştular. Herkes doya doya izledi güzel yüzünü. Sevincinden ağlıyor Medine. Hani derler ya mutluluktan uçuyorum diye. Belki de o gündü. Kavuştular birbirlerine. Dünya gözüyle de gördüler. Sallallahu aleyhi ve sellemi. Hurma ağacının gölgesinde biraz dinlenen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sonra beraberindekiler ve onları karşılayanlarla birlikte Medine'nin sağ tarafına düşen Kuba köyüne doğru yollarına devam ettiler. Reb-i çok ama çok sıcak bir pazartesi günüydü. Kuşluk vakti, Efendimiz, etrafındaki müminler halkasıyla Medine'ye bir saat kadar mesafesi olan Kuba köyüne vardı. Orada, Amr bin Afoğullarının kardeşi Gülsüm bin Hidm'in evindeydi. Kızgın kumlar,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 bekar zat olan Saad bin Haysemen'in evine giderdi. Bu sebeple birkaç gün kaldılar. Bu arada Hazreti Ali radıyallahu an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle Kureyşlilerin kendisine teslim ettikleri o kıymetli eşyaları emanetleri sahibine teslim etmişti. Bu yüzden Mekke'de kalmıştı ya bu görevleri yerine getirdi. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın Mekke'den ayrılmasından üç gün sonra o da hareket etti. Kuba'dayken kavuştu Efendimiz'e. Yürümekten ayakları şişmiş, nasır tutmuş. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam onu gözyaşları arasında kucakladı ve ayağının iyileşmesi için dua etti. Eliyle mesetti. Yine Allahu Teala'nın izniyle Hazreti Ali radıyallahu anın ayaklarında ne kabarma kaldı ne ağrı ne sızı. Medine'ye çok az kalmıştı. Orada bir mescit içinde namaz kıldılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tesis ettikleri mescitten önce Müslümanlardan bazıları Kendileri için mescit inşa ettilerse de, İslam cemaati için ilk olarak bina olunan mescit, oradaki Kuba Mescidi. Peki neden yapılmış? Hurma kuruttuğu bir arsa varmış. Orada bina edilmiş. Kerpiçten, hurma dalları yukarıda ve bir seferinde, bir insanın güçlükle kaldırabileceği kocaman taşları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem taşımaya çalışıyor ve taşıyordu da. Bu mescidin inşasında kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin ter döktüğünü yorulduğunu gören sahabiler ne olur biz yapalım o taşı bize verin dediklerinde hayır vermem sen de git başkasını al buyurarak. Çalışmaktan nasıl zevk aldığını anlatıyordu. Sahabelere en güzel örnek oluyordu. Kuba Mescidi hicretle alakalı ve Kuba köyüne ulaşan bu hicret rüzgarıyla başlayan nurani bir devrin mübarek bir abidesi. Umre'ye gittiğinizde Kur'an lisanıyla Takva mescidi adıyla da burayı görürsünüz diğer ismi kuba mescidi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her cumartesi günü yaya olarak veya binerek olarak bir binit alarak bu mübarek mescidi ziyaret eder ve içinde namaz kılardı ayrıca müminleri de teşvik eder Tam bir temizlik ve nezahetle bu mübarek mescidde namaz kılan kimse için bir umre sevabı verileceğini müjdelerdi. Nihayet, server-i enbiya sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Kuba'da 10 gün kaldı. Bir cuma günü Medine'ye doğru hareket etti. Kasva adındaki devesinin üzerindeydi. Peşinde Hazreti Ebu Bekir an sağ ve solunda ana tarafından dayıları olan Neccar oğullarından silahlı yüz kişiyle birçok Medineli Müslüman yer alıyor. Bu manzara düşündürücü olduğu kadar sevindirici. Mekke'de yalnızlıkla baş başa bırakılmış bulunan Efendimizin etrafı, Şimdi içleri nur, dışları nur, yüzlerce insanla sarılmış. Dillerinde tekbir, gönüllerinde sürur var. Medineliler de şimdi o güzeli karşılamak, o eşsiz sevinci duymak için birbirleriyle yarışıyorlar. Ranuna Vadisi'nin ortasında, Cuma mescidinin yerine geldiler ve burada cuma namazı kılındı. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'de kıldığı ilk cuma namazıydı. Orada iki hutbe irat buyurdu. İşte orada halka buyurdukları Ey insanlar! Sağlığınızda ahiretiniz için tedarik görünüz. Muhakkak bilirsiniz ki, kıyamet gününde birinin başına vurulacak ve çobansız bıraktığı koyunundan sorulacak. Sonra Cenab-ı Hak ona diyecek. Ama nasıl diyecek? Tercümanı yok, perdedarı yok. Bizzat diyecek ki,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 Velev ki, bir yarım hurmayla olsun, ateşten kurtarabilecekse, hemen o hayrı işlesin. Onu da bulamazsa, bari kelime-i tayyib güzel sözle kendisini kurtarsın. Zira, onunla bir hayra, on mislinden yedi yüz misline kadar sevap verilir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi, Üzerinize olsun. Şimdi, artık Medine için ayrı bir güneş doğuyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ranuna mevkinde cuma namazını kıldıktan sonra, tekrar devesine binecek ve Müslümanlarla beraber, Onları sevinçle, heyecanla, gözyaşıyla bekleyen Medinelilere kavuşacaklardı. Bir sonraki bölümde bakalım bizleri neler bekliyor olacak. Bugünkü yolculuğumuzun sonundayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerife okuyanların hem şu dünyası, hem de gerçek ve ebedi yurt olan ahireti hayrola. Buyurun. Allahümme salli aleyhi seyyidina Muhammed ve Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat İki cihan güneşi, Kainatın Efendisi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem'in hayatı yararlanılan eser Salih Suruç'a ait.